allah Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek Cuma gecelerinde bizleri bu ilim meclislerinde, zikir meclislerinde daim eylesin. Amin. Ölünceye kadar bu yolda sabit eylesin. Amin. Son amelimizi de en hayırlı amelimiz eylesin. Amin. İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle öleceklerdir. Bu itibarla yaşantımızın çok önemi vardır. Manisa'da sihirte alimlerinden şeref Gözcü Hoca Efendi kıymetli bir insan ömrünü ilimle geçirmiş, irfanla geçirmiş insanlar ben de görüşmüşüm kendisiyle. Caminin avlusunda açtılar kitapları. Ders okutacakken hemen başını neydi vefat etti. E şimdi kimisi okutarak, okuturken vefat ediyor. Kimisi secdede vefat ediyor. Hacı Hasan Efendi hazırlığı da öyle olmuştu. Çaykaralı Hasan Efendi. Yani hatta sakallı falan taradı, aynaya baktı. Hazırlığı Ama sabah sağlam bir şeysi yok ders okuturken ölüyorlar. Allah'ın dininin ilmini öğretirken bu alimler, bu ilimle uğraşanların çok fazileti var. Allah bunları zayi etmesin. Amin. Amin. Evet. İşte bunlar ibret. Bütün insanların ölümleri bize duyuruluyor. Kimine rastlıyoruz, Kimini duyuyoruz. Herkes bir hal üzere gidiyor. Ona bir şahadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammeden abdühü resulühü Kelime-i şehadetlerinin hasıl ulaşıcı sevabı Şeref Hoca Efendi'nin ruhuna hediye edildik İsa'yleyle yarabbim Gavrini nur eyleyle yarabbim Şimdi insanlar hangi amel üzere öldülerse Ta mahşer sabahına kadar o amelde daim olurlar Bu da böyle bir müjdedir Yüba'tı her <Gülüyor> kulun alamamatı عليه Müslim Şerif'te geçer. Hadis şeriftir. Her kul öldüğü hal üzere diriltilecektir. Onun için yani sarhoş ölmemek lazım. Zinada ölmemek lazım. Evet. Ribete ederken ölmemek lazım. Namaz kaçırmış vaziyette ölmemek lazım. Ne mutlu. Kur'an okurken ölmek, zikrederken ölmek, namazda ölmek, mescitte ölmek, abdestli ölmek bunlar çok büyük faziletlerdir. Allah'ın bizlere de ölmeden evvel işi düzeltmeyi, tevbe-i nasuh üzere dönüş yapmayı Amin. ve Rabbimizin huzuruna temiz çıkmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Allah dilediğini temizler arkadaşlar. Allah dilediğini temizler. Ahet-i Kerim öyle söylüyor. Allah yüzek kiyemen yaşa, dilediğimi diyor, temize çıkarırım diyor. Ama işte kimi diler, dileyeni diler. Yani insan isteyecek ki, heves edecek ki, Allah'tan korkacak, Allah'a sayacak, Celle Celaluhu. benim bir Rabbim var diye korkacak ki. Bunlar bir hesap meselesidir. Hiç Allah umurunda olmayan adamlar, beni kim yediriyor, kimi çiriyor, bu kadar nimetlerle kim kuşatıyor, hiç düşünmeyen insanlara. Allah Teala lütfetmez. Çünkü akıl verdi, fikir verdi, kitap indirdi, peygamber gönderdi, hocalar, vaziler gönderdi. Kendi dünya işlerini herkes koşuşturuyor, karını, zararını buluyor, buluşturuyor. Ebedi ahiret var önümüzde, gözümüzün önünde her gün bu kadar insan ölüyor. E nereye gidiyoruz diye bir insan bir kere sormaz mı bunu, düşünmez mi, bir hazırlık etmez mi bu? Ne sorumsuzluk ya, ne düşüncesizlik? Bu herhalde imansızlıktan geliyor. Çünkü inanan insan yani ben yola çıkacağım inanan yolculuk hazırlığı yapar arkadaş bu ancak inanmayan rahat yatar yolculuk var ise illa işte bavul hazırlanır bir çanta hazırlanır yolun durumuna göre birkaçlık cebe konur bu böyle bir şey yok ya ben gideceğim diye adam kesin bilecek de hiç de hazırlık düşünmeyecek nerede var böyle bir insan o zaman iman meselesidir bu Allah bize imanımıza yakın versin. Gözle görür gibi inanmak nasip etsin. Şu dünyadaki en büyük gerçek ölümdür. Ve yemin edilebilecek başımıza geleceğine dair kavuşacağımıza dair yemin edilebilecek önümüzdeki en büyük hakikat ölümdür. Bak şimdi ben elli yaşına varır mıyım? Yemin edemem. Torun görür müyüm? Yemin edemem. Şuradan eve sağlam gider miyim? Yemin edemem. Yarın sabaha çıkabilir miyim? Yemin edemem. Ama öleceğini vallahi billahi herkes yemin eder. Bu kadar gerçektir. Geri kalanların hepsi hiçbir şey belli değil ya. Dünyalara sığmayan adam bir küçücük mezara sığıyor. Bir tabuta sığıyor. Azmamak lazım. İnsan kendine kuyu kazmamak lazım. Efendimiz Hazretleri buyurdu uslu olmak lazım. Uslu. Allah'a karşı uslu kul ol. Efendimiz Hazretlerimizin selamları var. Hastanededir birkaç gündür. Ee, Allah acil şifalar ehsan Biraz enfeksiyon, iltihap oldu ama durumu iyidir. İltihapları düştü. Elhamdülillah. İşte tahliller güzelleşti, doğru, ee, iyi sonuçlar alındı. Elhamdülillah. İşte birkaç günde e, muhtat, kontroller yapılıp da Rabbimiz Tebareke ve Teala tekrar sahat afiyetle hane şâhedetlerine döndürsün inşallah. Amin. Bu hususta da bunu da duyurmuş olalım ki insanlar efendim hastanede olduğu için yanlış anlamasınlar. Elhamdülillah iyidir, neşelidir. Dualar ediyor, dualara devam ediyor. Amin. Şimdi bu gece dersimiz 54 farzdandır. Efendim. Yalnız baştan okuyacaklarımız, şâhedetlerimizi hepsini okuyalım. Ben 5. Murad'ın torunu Hasan Osmanoğlu Mısır'da bulunuyordu Burada bizim tanıştığımız Efendi Hazretleriyle gittiğimiz, görüştüğümüz Osmanoğullarının akrabasıdır 5. Murad, padişahlarımızdan Onun torunudur, 65 yaşlarında Şimdi vefat etti bir gün ev, iki gün evvel Bize haber ettiler Bu ecdadımızın, padişahlarımızın Bizde hakları, hukukları vardır Bunların torunlarına da hürmetlerimiz vardır Tazimlerimiz vardır Ve Allah rahmet eylesin, kabrünür olsun Ruhuna bir şehadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en elhammeden amdü ve resul Allah'ım kabrini nur eylesin Kıymetli atalarına ilhak eylesin Ondan sonra bugün yine Şırnak'ta şehit oldu Bir askerimiz şehit oldu Bu arada bir haftadır askerlerden şehit olanlar oldu Efendim teröristlerden de yakalananlar oluyor Allah'ım hepsini yaka yakabaça teslim eylesin Askere, polise, millete zarar vermekten, şerlerinden Allah muhafaza eylesin. Amin. Efendim bu şehitlerimiz, çok kıymetli şehitlerimiz, gencecik askerler, efendim, böyle hizmet yaparlarken, vatanı muhafaza, müdafaa ederlerken, zulmen, haksız yere şehit oluyorlar. Bunun ahirette mükafatı çok olacaktır. Sabreden aileleri de çok kazanacaktır. Şehitlik peygamberlikten sıttıklıktan sonra en büyük mertebedir. Kader neyse tabii takdir ilahidir. Kader vardır. Kadere inanmak lazımdır. Şimdi efendim bu, bu bunun kaderi değil, bu şunun kaderi değil. Böyle laflar konuşmamak lazım. Anladınız mı? Şimdi kader dendiği vakitte bir şey olmuşsa o kaderde var ki Oldu. Şimdi olmadan evvel tedbir alınır. Olduktan sonra bu kader değil idi, denmez. Kader ki olmuş. Olmuş bir şey hakkında hala kader miydi, değil miydi diye tartışmaya lüzum yok. Şimdi başbakan diyor ki bu işin kaderinde var. Doğru söylüyor. Kadere iman lazım diyor. Doğru söylüyor mesela. Oradan ilahiyattan profesörler çıkarıyor, böyle kader olmaz. <gülüyor> yani şimdi bu ilahiyatçıdır diye bunların çok yanlış iktihatları var böyle kader olmaz kader yok bir şey yok böyle şeyler insanı dinden çıkarır amentüyü bozdurur esasları bozar şimdi kadere iman meselesini söylüyor adam doğru konuşuyor bunu şimdi senle benle bir alakası yok bu adamına göre değişmez ister yukarı çık ister aşağıda dur fark etmez bu kader vardır hak'tır buna inanmak zorunludur bir şey vahasul olmuş bir şey olmuş. Bu böyle olmasaydı da olmazdı da şunu böyle kader değil bu. Ya kader değil de bu nasıl oldu? Yani bir şey olması için yazılı olması lazım ezelde. Allah'ın bunu bilmesi lazım, irade etmesi lazım, kudretini taluk etmesi lazım. Bunlar olmadan olmaz ama bir şey olmadan evvel tehlike varsa tedbir almak sünnettir. Ama tedbir ne yapmaz? Takdire mani olmaz. Mevlana Hazretleri buyuruyor, tedbir, takdir tedbire güler. Adam tedbirler alır ama kader ona güler. Niye? Boşuna alıyorsun der. Ama biz yine neyin olup neyin olmadığını, Allah'ın ilminde neyin yazılı olup neyin yazılı olmadığını bilemediğimiz için biz tedbirimizi alırız. Ama velakin bir şey başımıza geldikten sonra da böyle olmasaydı, şöyle olmazdı lafları bu münafıkların sözüdür. Harbe gidip şehit olan sahabe hakkında münafıklar ne dediler? Levkânü'ndenâ mâ mâtû ve mâ Biz onlara dedik ki gitmeyin bu sıcakta efendim Tebuk seferine, şu seferine, bu seferine durun burada dedik biz onlara, dinlemediler bizi bak gittiler Bedir'de şehit oldular eğer bizim yanımızda Medine'de dursaydılar ne ölürdüler ne de öldürülürdüler Mevla buyuruyor ki bunları münafıklar söylediler قُلَّكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَلَّذ۪ينَ كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ila الظَّاجِعِينَ Habibim şöyle ki onlara kimin eceli nerede yazıldıysa Allah için, vatan için, harp için efendim şehit olmak için gelmese bile oraya ...başka bir sebeple yine... ...eceli geldiği dakikada ölür bir şey değil. Nerede yazıldıysa oraya başka bir sebeple gelir... ...hem de orada ölür. O Saati mühim değil. Yazılı yer nereyse... ...orada ölür. Adam diyor benim ne alakam var burayla? E, ne alakam var? Binersin uçağa... ...ondan sonra inersin dünyanın ortasına. Bir düşersin aşağı... ...ölürsün. E, senin ecelin orada yazılmış. Sana deseler ki bir sene evvel... ...sen Hindistan'ın şurasında... Öleceksin. Adam da ki ben Hindistan'a hiç gitmem. Bana ne Hindistan? Hindistan'da niye öleyim ya? Hindistan'a da gitmez. Kider bilmem nereye. Giderken uçak düşer yolun ortasında. Orası Hindistan olur yani. Bundan dolayıdır ki nerede yazıldıysa orada ölecektir. Ne vakit yazıldıysa orada ölecektir. Böyle kader olmaz. Bu kader değil demek insanı kafir eder. İnsanı münafık eder. Hatta eve hırsız girmeden evvel dersin ki alarmı kurun. Tedbir alın, Efendim, kapıyı kilitleyin, içeriden Bunlar sünnettir. Ama eve hırsız girdi mi? Girdi mesela. E girdikten sonra desen ki, şimdi alarm kurulu olsaydı hırsız girmezdi. Bu laf iyi değil. Çünkü oldu o iş. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, mesela bu sözlerden sakının. Ne gibi sözler? <gülüyor> i̇yi ki şu köpeği tutmuşuz, köpek kapıda bağırıyor da. Biz de hırsızdan haberdar oluyoruz. Köpek hırsızı kovuyor da falan eşyamız korunuyor. Köpek bağırmasa malımız çalınırdı. Bu lafları söylemeyin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِيَّاكُمْ ve فَاِنَّ الْلَوْوَ فَاِنَّ الْلَوْوَ Amel şeytan. Şayet şöyle olsaydı, böyle olmasaydı sözlerinden sakının bu şeytana kapı açar. Ha bir şey olmadan evvel bütün tedbirlerinizi alın. Ama olduysa bir şey o kaderde yazılmış idi. Demektir ki yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Valemen ne ma asabek, Başına gelen asla seni şaşmayacaktı. ve axta aklen me kul Bil ki seni şaşan asla senin başına gelmeyecekti. Şimdi araba yukarıdan aşağı düştü kafalarına. Bunlar da aşağıda otobüs beklerken yukarıdan bir araba düştü mesela. Oradan yanındaki adam kafasına vurdu, o öldü, bu burada kaldı. Bu da şimdi ne demeyecek, ne demeyecek ki? Lan bir metre şurada olsaydın benim kafama inmişti. ...inmeyecekti senin kafana... ...madem ki şimdi seni şaştı... ...o zaten senin başına... ...yazılmamıştı... ...yoksa o rastgele öyle yarım metre... ...on santimlen şaşmadı... ...o yazı var... ...bu yazıyı inkar eden kafir olur... ...on üçündür ki... ...itikadımızı muhafaza edelim... ...şehitlerimize çok üzülüyoruz... ...tabii... ...sabretmeleri neticesinde... ...anne babaları da çok kazanıyor... ...herkes kazanıyor... Ama bunların şeyde olmaması için her türlü tedbirin alınması lazım. Çelik yelekler giydirilmesi lazım. Mayın meselelerine tedbir alınması lazım. Her türlü tedbir sünnettir. Bunlara azcanan para da helaldir. Çünkü çoluk çocuk muhafaza olsun bu asker. Ama şehit olduktan sonra artık Allah bize şefaatlerini nasip etsin deriz. İmanlı yavrular öldükleri zaman şehit olurlar. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammed. Allah bütün şu edanın ervahını hediye eyledi ki Özellikle bugün şehit olan, bu yakın hafta itne şehit olanların hepsinin ruhuna gönderiyoruz. Rabbim İsa eyleyip şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. 34 UH 959. Çok acil alınması lazım. 34 UH 959. Ondan sonra Bugün neydi? 27 Mayıs. Kimi hatırlamak lazım? Adnan Benderes rahmetliyi hatırlamamız lazımdır. Şu gün şu hallere gelmişse, İslamiyet Müslümanlar bir nefes alıyorsa onun büyük bir hakkı vardır. Bu yolda canını vermiştir ve başına gelen hadiselerin başlangıcı Konya'da ne demesidir? Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacaktır. Bu söz onun başını yemiştir. Yani onun biz şehit olduğunu düşünüyoruz. Tabi. Zulmen öldürülmüştür. Çünkü haksız yere öldürülmüştür. Efendim. Ondan sonra çok hizmetleri olmuştur. E, Fatih Rüştü Zorlu, arkadaşı Hasan Polatkan. Bu üçü rahmetli oldular. E, bunlar idam edildiler. 50 sene oldu. Allah Teala bir dahi böyle felaketler Darbeler, musibetler bu millete göstermesin. Amin. Allah Teala bu milleti hiç savaştan, dış savaştan, fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Menderes, biliyorsunuz ezan Türkçe okunurken, değil mi? Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı kim? Tanrı tapılan demek. Tapılan dediğin zaman da inek de girer. E, Hindistan ineğe tapıyor. Şimdi Hint'i sihirlerin, Hinduların tanrısı ne? İnek. He? İnek. Fareye de tapan var. Maymuna tapan var. Bu kadar acayip şeylere tapanlar var. Tanrı genel manada mabut. Mabut ibadet olunan. Mabudun bir hak. İbadet olunmayı hak etmiş mabudun bir hak dersen ancak Allah olur. Şimdi Allah Celle Cilal, Allah Celle ismidir, özel ismidir. O isimde başka bir varlık yoktur. Allah adında başka bir varlık yoktur. Ama sen batıl tanrılar, batıl ilahlar var mıdır? Vardır. Bak batıl ilahlar var mı? Var. Batıl tanrılar var mı? Var. Ama batıl Allah'lar var mı? Haşa çünkü Allah bir tane. Yani Allah özel isimdir. Tanrı cins isimdir. Anlıyorsunuz? e bundan dolayı tanrı uludur anladım da kimin tanrısı bu tanrıdan kastın ne bu şekilde ne yaptılar efendim bağırttırdılar milleti ondan sonra Allah-u Ekber diyeni gel aşağı değil mi efendim ihbarlar şikayetler birisi eee şey yapsa eee açıktan eee Arapça okusa başkası da onu ihbar etse gel bakalım işkence, sorgu, sual neler neler Tabii biz bunları yaşamadık Benim de yaşım o kadar müsait değil o işlere İçinizde yaşayanlar da var Ama tabi onun işte e, O sıkıntıları görenler Adnan Menderes merhumdan sonra Bir feraha çıktılar Bir rahatlığa erdiler Ezan Allahu Ekber olarak Elhamdülillah değiştirildi Aslına irca edildi Bu vesileyle Onu rahmetle anıyoruz Anıyoruz Efendi babamız Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri çok çileler çektiler. 23 kere hapse girdi. Bazen 6 ay bir sene kaldı. 23-24 kere. 4 kere idam ile damgalandı. Sabaha idam edilecek diye kararı kesildi. 4 kere Allah onu sabah kurtardı. Tabi virtler okuyor. Gece manevi işler oluyor. Şunu oku bunu oku diyorlar. Ne oluyorsa oluyor. Sabah kurtuluyor. Mübarek işte Efendi Hazretlerimize kaldı da ee, Mahmut Efendi Hazretleri'yle kavuşması nasip oldu. Onu da bir 8-10 senede onu yetiştirdi de bize bıraktı yani. Evet. O çileleri çeken insanlar kapılarına karakollar kuruldu. Giren çıkan kontrol edildi. Özel kapısına karakol kuruyorlar. Evine. Böyle zamanlar geçti. Şimdi onlar onun için kıymetini çok bildiler. Alaaddin Efendi Hazretlerimiz dört mezhep evliyanın reisi öyle buyururdu. bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin üstadı buyururdu ki benim gibi yüzlerce, binlerce Ali Haydar'ın tek kekeşelerinde çekilip bir kenara sabahlara kadar Allah dememizden Menderes'in mecliste bir Allah demesi eftaldir evladım derdi. Ayrı bir Ayrı bir mesele meseledir. Çünkü yerine göre bu işler. Tehlikesine göre bu işler. Ne yaptı adam? Candan oldu. Ondan sonra yine Ali Haydar Efendi babamızın dualarındandır. İhsan efendi hocamızdan Allah rahmet etsin işitmiştim. Allahüm mensur abdeki adnan. Arapça dua dermiş böyle. Allah'ım adnan kuluna yardım eyle diye. Göktaş, rahmetli merhum Göktaş, efendim ondan işittim yine. Ben dedi alameder efendiden bizzat işittim ki beş vakit namazından sonra Menderes'e dua etmeyenin namazı kabul değil evladım demiş. Çünkü neden? O sıkıntıları görenler, o dertleri çekenler Tabii o ezanlarla, namazlarla, biraz camiler, Eyüp Sultanlar, türbeler falan açılmasıyla beraber insanlar bir rahata erdiler, kavuştular. Şimdi bir sıkıntılar görmediğimiz için nimetin de kıymetini çok bilmiyoruz ama onlar o dönemleri yaşadılar. İhtilal olduğu vakitte Mayıs'ta oldu ihtilal. İdam hangi ayda oldu? Eylül'de oldu herhalde. Efendim babamız Hacı Ali Aydan Hazretleri zaten ee, Ağustos'ta 60'ın Ağustos'unda mübahat etti. Demek ki Eylül'de de Menderes idam edildi. Ee, Menderes'ten sonra Ekim-Kasım-Ağustos'un işte az e, efendim Ağustos e, şimdi o ihtilali duydu, idamını duymadı. Hal böyle olunca Mayıs'taki ihtilali duyduğu vakitte ondan sonra Alaedir Efendi Hazretleri'nin bütün keyfi kaçtı ve daha hiç konuşmadı. Kaç ay? Vefatına kadar hiç konuşmadı. Son aylarda tamamen tabi ağırlaştı. Efendim, e, kendinden de geçtiği halleri oldu. Oğlu Hal abi vardı, Allah rahmet etsin. O da da birkaç sene oldu vefat edeli. 20 sene oldu. Daha da fazlası var. O da mübarek adam. Biraz böyle şey düşünceliydi. Değişik düşünceleri vardı böyle babasını da çok zamanında tam dönüş tevbeye nasip olmamıştı ona son zamanda dönmüştü tevbe etmişti ama gençliğinde biraz haylazlık yapmış idi onun için Ali Haydar Efendi babamızdan biraz çekinirdi korkardı yanlış işleri olduğu için de bazen onu dövmek için peşine koşardı da o zaman İsmaila'da yapılmamış cami harap vaziyetteydi kubbenin üstü açık falan o ta İsmaila'nın kubbesine kadar çıkardım diyor babamdan Halader Efendiden korkumayan, dövecek ben diye. Yakalayınca işte namaz kılmaz. Şunu yapar, bunu yapar. Haylazlıkları var falan. Tam diyor böyle artık çok ağırlaştı. E, son iki, üç gün hiç konuşmuyor, etmiyor. İçimden şöyle geçti diyor. İşte bak nefis durmuyor. Yahu dedim diyor bu adam ömrü hayatı Allah demekle geçti. Bak şimdiki Allah diyemeden ölecek. <gülüyor> Allah Allah. şeytan işi yok ya. O kendi anlatırdı. İşte vefatı da yanaşmış yani. Tam vefat saatlerine yanaşmış öyle. Öyle düşündüm dedi. Birkaç günde hiç tabii bir şey konuşmuyor komada. Tam dedi ya komada olup da ayılan da hiç pek duyulmamış yani. Üç gün koma. Öyle de vefat edecek. Ama vefatından evvel o oh, çok da iri yarıydı muarek. Bir dedi efendim şey sesi de çok gür idi. O gür sesiyle beraber bir de yarı eline kadar böyle davranarak bir kalktı dedi üç kere Allah bir bağırdı dedi. Korkan kaçan nasıl kaçtık dedi fırladık dedi. Öyle vefat etti dedi. tekkede burada. Tekke de burada. O onlar ya komada da olsa onlar Mevla ile beraber yani ne ile yaşadıysa yaşadığı yere ölür. O komada olması için illa ayılmak lazım değil. E bir adam şimdi komada ölse hiç kelime-i getiremeden Allah diyemeden ölse sen şimdi diyebilir misin ki Vajanasını Allah diyemeden öldü. Bu cehennemliktir. Olur mu öyle şey? O ayıksa dili dönüyorsa onu demek lazımdır. Yoksa ayık değilse, komadaysa dili dönmüyorsa o zaman kalp var. Mesela kalp devreye giriyor. Efendim, sen onun neyine bakacaksın? O komaya girmeden evvel hali neydi? Son hali muteberdir. Evet. Böylece efendim babamız Hazretleri Adnan Menderes'in ihtilalini duyduktan sonra hiç konuşmadı, gülmedi. Hiç bir keyfi kalmadı. Öyle de vefat etti. Evet. Bu itibarla Menderes anılmalıdır. Elhamdülillah Özal'da rahmetli aldı. Onun kabrini getirdi buraya yakınımıza getirdi buraya. İyi oldu. E, berekettir. Çok fatiha okunuyor. O yassadeye kim gidecek edecek falan. Burada şimdi gelen geçene fatiha okumak nasip oluyor. Siz de vakitiniz olursa ziyaret edin. İnşallah ziyaret edin. Şimdi biz de ruhlarına Okuyalım bu vesileyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne abdu ve resul Allah adına Menderes kulunun da Yanında idam edilenlerinde taksiratını affeyle Seyyahatını mahveyle Ruhlarını hediye edildik ishal ile, İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı onları mükafatlandır tarafımızdan Amin Bütün dersin beşinden başından beri ilan ettiğimiz bu isimler efendim vefat eden önce vefat etmiş şu anda bu bu hafta içinde vefat etmiş bütün geçmişlerimizin de ruhları için buyurun el fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Korktum Fatiha deyince kalkar gidersiniz. Sizin işiniz belli olmaz yani. Şimdi bizim millet otomatiğe bağlamış biliyor musun? El Fatiha dedim mi kalkıyor yani. Mübarek adam. Bir de başlamada da El Fatiha'sı var bu işin yani. Bu işin başlama Fatiha'sı. Yine de sizi yaz günlerinde idare edeceğim. Yazın sizi idare edeceğim yani. Bir saati geçirmeyiz inşallah. Çünkü yazdır sıcak oluyor ona o göre hareket edeceğiz kaçmayın inşallah şimdi bugün 54 farzdan 13.ye gelmişiz iyi be maşallah bir kere İsa ittifak ettiniz ya. hep ayrı konuşuyorsunuz 13. farz neymiş? tevbe tevbe etmek farz mıdır? farzdır herkesin üzerine farz mıdır? Bir kişinin tevbe etmesi farz olmasaydı Resulullah ne buyurmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inni esteğfirullah'ı <Sessizlik> gün ve gece 70'er veya 100 kere. Her gün ve gecede ben 70 kere Allah'tan af istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi geleceği bağlandığı halde bir rivayette ne buyurdu? 100 kere af istiyorum. Ve Sahabeykiram hazret hazratı buyuruyorlar ki biz sayardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir mecliste otururduk. Oturup kalkana kadar bazı yarım saat, bir saat içerisinde mesela artık zaten böyle bir bizim gibi böyle yemek içmek meclisleri yok. Ama olabilir, bir ikram da olabilir falan. Hangi vesileyle? ekseri tabii mescitte oturuyorlardı sohbet üzere, müzakere üzere. Ne zaman otursak kalkana kadar biz sayardık diyorlar. Rabbigfirli ve tüb aleyye in ken tettabu rahme. Ya Rabbi ben affet tövbemi kabul et tevbe nasibet. Sen tevbeleri çokça kabul eden çok acıyansın mal halinde. Bu istiğfar risalesinde var. Bunu yüz kere diyor. Oturduğu yerden kalkana kadar ara ara ara ara sayardık diyor. Ya hiç günahı olmadığı halde duruyor duruyor Rabbigfirli ve tüb aleye. Çünkü yani onun tabi o istiğfarlarla makamı yükseliyor. Adam soruyor diyor, hiç günah yokken diyor istiğfar etmesinin ne manası var? Şu manası var. Allah'a yükselmenin Celle Celaluhu, Allah mekandan münezzeh yani manevi mertebelerin ve derecelerin yükselmesinin sonu yok. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da geçerli. Şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düne göre bugün Allah'a yaklaşması daha artmıştır. Ne sebeple artmıştır? Çünkü ümmeti bugün yine ne kadar namazlar, oruçlar, zikirler, ibadetler yaptılar ya Bugün ne kadar salavatlar okudular ya Allah salli ala seyna Muhammedin ve ala ve Bütün bunların vesilesi odur Dolayısıyla yapılanların hep sevabından bir misli kime yazılıyor? Ona yazılıyor Ve bu vesileyle her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a yaklaşması artıyor Çünkü Allah'a yaklaşmanın bir sonu yoktur bu itibarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mertebe bakımından yükseliyor. Yükselince bir düşük mertebeden dolayı Allah'a ben af istiyor. Diyor ki ya Rabbi bir geride kalmıştık dün. Veya bir an evvel bir geri mertebedeydik. Estağfurullah. Onun anladınız mı? Onun perdeleri artık nur perdeleridir. Ama perdeler açıldıkça açılıyor. Ama perdeler nuranidir. Bizim itibarımızda perdeler zulmanidir. Bizde karanlık perdeleri var. Biz hala neyle cedelleşiyoruz? nefisle cetelleşiyoruz biz hala neyle mücadele ediyoruz şeytanla mücadele devam ediyoruz biz şeytanımızdan kurtulmuş değiliz nefsimizde yetmiş şeytandan pis şeytan aratmaz böyle bir belalarla efendim bugün kim bilir ne kadar günah işledik bugün yaptığımız günahların hepsini Allah saydı biz unuttuk ne kadar namahreme baktık kaç tane gıybet ettik Dedikodu mu ettik? Laf mı taşıdık? Kimin ardından kötü konuştuk? Allah muhafaza bir iftiraya mı karıştık? Bir olmayan, bir iş, bilmediğimiz bir iş hakkında, biri hakkında şöyledir, böyledir, bir karar mı verdik? Bugün neler yaptık acaba? Birinin hakkına mı girdik? Efendim birinin bir şeyini mi? Efendim haksız yere istifade ettik adamın malından, bir şeyinden. Hak etmediğimiz halde ne yaptık yani? Dünya kadar bugün günah işleme imkanlarımız oldu. E şimdi tevbe etmeden... Yatağa girersek bu ağır yüklerin altında o gecede ölürsek ne olur? Mutlaka tevbe. Ha bizimki zaten mertebe atlamak için değil. Biz günahları sildirmekle uğraşıyoruz. Bizim günah sevap denk gelse başa baş gelse idare edeceğiz yani. Bizde bir bir yazılan günahlar on on yazılan sevapları geçiyor. Bir iyilik yapsan bire on yazılıyor. Bir kötülük yapsan bire bir yazılıyor. O da üç saat altı saat melekler bekletiliyor Belki tevbe eder diye defter bile bulaştırılmıyor Sağdaki melek soldaki meleğe amir yapılmış Sahibül yemin emirun ala sahibis şimal Hadis-i sağdaki melek solun komutanı Soldaki melek neye, neyi yazıyor günahları Adam günah işledi mi soldaki yazmak istiyor Sağdaki diyor dur Yazamazsın neden Belki tevbe eder hiç bulaştırma bakalım şimdi diyor ne zamana kadar diyor? hadis şeriflerde üç saat gördüm. Bir hadis şerifte altı saat gördüm. Dokuz saate kadar bir hadis-i rivayet gördüm ama sahih rivayetlerde altı saat sağ sağlam. Altı saate kadar deftere bile geçmiyor. Belki tevbe eder diye. Bundan dolayı ki bu beş vakit namazı kılanlarda bayağı bir af olma oranı çok, çok yüksek. Çünkü adam zaten namazın sonunda ne diyor? Rabb ben ağıflirliye, veli vallideye, veli mümininiyim ve kumun. Beni affet annem, baba affet? İnandın mı Hal böyle olunca beş vakit namaz kılan dağı taşı, sevap doldurmuş oluyor, ana babasının da dua etmiş oluyor, kendine dua etmiş oluyor, istighfar etmiş oluyor. Ama biraz da manasını düşünmek lazım. Yani beş vakit kılıp da bir kere de Ya Rabbi beni affet dediğinin farkında olmadan papağan mısın ya? Bu kadar da olmaz ki yani. Sen Rabbenahfirli'yi ne demek istiyorsun yani? Ya Rabbi beni affet. E İnsan da biraz suçunu itiraf etmez lazım. Ama adam öyle bir Rabbenahfirli diyor ki cep telefonu çalıyor zaten. Rabbenahfirli de en sonda ya. Adam zaten o en sonda nasıl selam veririm de kapıyı açarım. Telefonu açarım. Ya da birine baksana şu telefona ya. Ya sen Rabbenahfirli demeye baksana kardeşim. Sen ne selam verip de laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Sen Allah'ın huzurunda af istemek yerindesin. Sen orada namazın sonunda kafan başka yerlerde... Yalap şalap kılarsan da o şuursuz, huzursuz, kuşursuz da namaz tamam olmaz. Yani şu beş vakit namaz. Bunun da en mühimleri farz olan tarafı. Farz. Ya e bu farz namazlar yani. Bu Dört rekat. Şimdi kıldık akşam üç rekat. Yatsıyı kılacağız. Dört rekat. Farz. Şu farz da bari kafayı toplasak. Dört rekat ya beş, altı, yedi dakika tutuyor ya. Tam Mevla'nın huzuruna yönelsek o duaların manalarını düşünsek hep temizleniriz. Hiç yani günde beş kere yıkanan gibi nasıl beş kere suya giren de kir kalmaz. Beş vakit kılan da günah kalmaz inşallah. Ama yine de şart nedir? İmanlı olmaktır. Ya imanlı olmayıp da beş vakit namaz kılan olur mu? Olmaz olur mu? Ne kavurlar var önüne namaz kılan. Ya. Beş vakit namaz kılıyor Kur'an'ın hükmünü inkar ediyor. Adama ayet okuyorsun bu zamanda geçti o iş diyor. Ama beş vakitte kılıyor ha. Ya, hiç kaçırmam dedi sabah sabah da kılmışım şimdi de abdestliyim dedi efendi hazirah ayet okuyorum maide suresinden dedi bu zamanda geçti dedi e şimdi bu nasıl olacak onun için böyle insanlar çok var halâden efendi babamız onun için anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı diye camide bağırdı ya kim bilir kimleri gösteriyor onu Allah-u Teala evliyaullah keşfi açık yani illaki Camide görmek, cemaatta görmek, cumada görmek, bayram namazında da olsun görmek imana delalet eder. Eder ama adamın ağzından Kur'an'a muhalif bir beyan duymamak şartıyla. Normalde gördük camide. Birbirinin imanına şahidiz. Ama velakin camide gördük, görüştük, kapıya çıktık şadırvanda. Şadırvanda demesin mi ki bu zamanda bu ayetler geçmez. E şadırvanda böyle derse bunun içeridenki namazı bize alakadar etmez. Biz bunu Mekke'de de görecek yine deriz onaki sen kafirsin. Bizim bunu Mekke'de bile görmemiz fayda etmez. Ya böyle şey olur mu ya? Gittiler hacca iki kişi. Tünel senesinde geldiler bir tarafta neyse adını demeyeyim oranın. Şadırvanda amca şöyleyorlar orada da bir hacı abi var. O da öldü şimdi. Yahu diyor, duyuyorum diyor. İkisi konuşuyorlar. Evvelden beri diyor hep bozuk kötü adamları tutarlar. Onları onun için pek tutmayız etmeyiz yani. Ama namazda kılarlar. Ben de şimdi diyor hesap ettim. Ya haçtan geldiler. Belki de affolmuşlardır. Neyse şimdi. Efendim Allah kabul etsin diyeyim. Deyeyim mi demeyeyim mi? Ben de hesap ediyorum. Neyse abdest bitirip bitirsinler de öyle görüşürüz. O arada bir de baktım gidiyor. Konuşuyorlar. Bir ne diyor gidiyor. İyi ki diyor Suudi Arabistan gibi değil burası. O da diyor ki niye diyor diyor ki E diyor orada hep karılar kapalı diyor. Burada ne güzel karılar açık diyor. Hep böyle diyor şimdi karılar kapansa diyor. Ne kötü olur diyor falan. Hattan geldiler. Ben de diyor bunlara bir giriştim diyor. O da hiç korkmaz çekinmez. Adam idi Allah rahmet eylesin. Ondan sonra kalktım dedim onlara diyor. Ya siz madem... Örtünmeye inanmazsınız, kapanmayı istemezsiniz, şunu istemezsiniz, bunu istemezsiniz. Allah'ın hükümlerini, ne efendim karşısınız, razı değilsiniz. Bir de Allah'ın hükümleri, İslam'ın hükümlerini kaldıranlardan Allah razı olsun. Bir de böyle diyorsunuz. Siz niye dedi hacca gittiniz de efendim? Bir de orada tünelde de geberecektiniz, millette sizi haçta ölmüş ne mübarek adam zannedecekti sizi. Bir de öyle demiş onlara. Allah Allah. Onlar da dediler seni şikayet ederiz. Etmeyenin de dedi diyor. Bir de bir de sövdüm diyor bilmem. Öyle anlatır da Allah rahmet eylesin. Atmaca, atmaca soyadları. Atmacalar. Uydurmuyorum yani. Adam öldü o şimdi. Şahidim yok ama. Sağ olan şahitlerim var. Yani bu ne demek istiyorum? Ya Allah Kur'an-ı Kerim'de örtünmeyi farz etmiş. Kadınlar için. Biz buna inanacağız. Ama bir kadın örtünmese ama Allah'ın emridir diye inansa kafir olmaz. Hiç. Ona biz kafir diyemeyiz. Açık başlık geçse. Yine Müslümandır. Namazını kılarken örtünüyorlar. Namazını kılıyorlar. Namaz borcunu ödemiş olur. Bunlar ayrı mesele. Ama şimdi bu kalkıyor diyor ki iyi ki diyor efendim millet açık. Böyle şu olur mu ya? Bu neye benzer? İyi ki millet içki içiyor. İyi ki keraneler açık. Millet efendim zina yapıyor. Bu iyi ki denmez ki. Allah kurtarsın denir. Allah millete içkiyi nasip etmesin denir. Allah zinaya düşürmesin denir. Öyle değil mi? İyi ki böyle var serbestlik de millet zina ediyorsun. Ne iyi falan. Bu şimdi ne olur? Harama helal demek, Allah'ın yasağını beğenmek, benimsemek bu insanı yoldan çıkarır, dinden çıkarır. Ama velaki Allah affetsin. Ben içki içiyorum. Cık. Allah tövbe nasip etsin. Amin. Ben de sana duacıyım. Burada bir sorun yok yani. Herkesin bir günahı farklı farklı olur. Kurtulmak isteyeni Allah kurtarır. Haramına inanan dinden çıkmaz. Ama ve lakin kendi günah yapmadığı halde başkasının yaptığı günah ne iyi yaptı dese, cık, böyle şey olur mu ya? Bak adam ne diyor? Adam dağda diyor adam öldürür, katil olur, aşağıdaki ne iyi yaptı der, kafir olur diyor. Yani şimdi bir adam haram olduğunu bilerekten gittiyse bir cinayet istese ama ben haram ettim ama nefsime dayanamadım dese biz ona kafir demiyoruz, katil diyoruz. Ama bir adam da dedi de ki neyi yaptın ya dese haram yapan adama iyi yaptın demiş olur. Bunlar farklı şeyler. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ben de anlatamıyorsam kimseden bir şey anlamazsınız siz. Yani ben amcaca konuşuyorum. Halk dili konuşuyorum yani. Bu çok açık bir dildir ama bazıları anlamak istemez lafı çevirir başka tarafa. Bu başka. Kötü niyetlen dinleyenler Allah muhafaza eylesin. Doğru anlayalım meseleyi. Ama sen kalkarsan dersen ki Efendim, keşke Allah'ın emirleri yaşanmasa. Bu ne demek ya? Keşke millet is İslam'ı yaşamasa. Keşke. E bunu Müslüman lafı mıdır bu? Bir insan ne kadar günahkar olsa bile bu lafı der mi? Demez. Bunu ancak iman olmayan der ya. Yoksa nice günahkarlar vardır, hep İslam'ın yaşanmasını isterler. Hatta çokları derler, keşke şu İslam'ın hükümleri efendim tatbik edilse de biz de kurtulsak. Böyle de diyenler çok vardır. Allah onların kurtulmasını nasip etse. Amin. Çünkü niyetleri güzel. Şimdi tevbeden, istiğfardan, Allah'a dönmekten başka çare yok. Devamlı şişeleri kırıyoruz, sütleri döküyoruz, devamlı bir yanlışlar, yamuklar yapıyoruz. Efendim, bundan dolayı tevbe farzdır. Her Müslümanın tevbe etmesi farzdır. Allah'a muayet kelimesinde emir buyuruyor. Estağfirullah Meçubû ilallâhi cemîan. Hep birlikte Allah'a tevbe edin. Ne demek cemîan? Bir kişi bile tevbesiz kalmaz. kalmasın. Eyü'l mü'minûn, ey bütün in inananlar. Ne kadar mümin varsanız, Estağfirullah deyin. Tüptü ilallah deyin. Ya Rabbi sana tevbe ettim deyin. Arapça, Türkçe neyse tevbe dönüş demektir. Sana döndüm ya Rabbi, pişman oldum deyin. Le'alleküm tufliûn. Ola ki felaha. Erersiniz. Umduklarınıza nail olursunuz. Korktuklarınızdan emin olursunuz. Bu tövbe istiğfar hele diyorum size istiğfar risalesinde 300 küsur sayfa o kadar hadis buldum. O kadar hadis buldum. Yani bir kitapta bir araya gelmez. Dünya kadar farklı kitaplardan onları bir araya getirerek bu eserler meydana geliyor. Allah çok istifade nasip eylesin. Amin. Meraklısı var. Meraklısı var. Hele ki 158. sayfedeki istiğfar ben unutursam sen unutma. Sen unutursan o unutmasın. Allah İstanbul'umuza vatanımıza, İslam alemine bela vermesin, ceval vermesin. O istiğfar 27 kere okunsa adam ne kendinde, ne çoluğunda, çocuğunda, ne malında ne akrabasında, ne mahallesinde efendim istemediği bir şey görmez diyor. Hatta bulunduğu şehirde bile görmez diyor. Bu belaları istiğfar kaldırıyor. Tevbe kaldırıyor. Çünkü Allah Teala Tevbe edenlerden razı oluyor. Evet ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben bir tevbe istiğfar risalesi çıkarttım. Bir tane de hazırladım 15200 sayfa ama daha onu bitirmedim. Onun adı da Tevbe-i Nasuh Risalesi olacak. Çünkü bu istiğfar estağfurullah demenin faziletleri. Pişman olmak tamam ama bir de bunun nesi var? Şartları var. Nasuh tevbesi. Nasuh tevbesinin de nesi var? Şartları var. İşte o şart nedir? Yani insan o günahı da bırakması lazımdır. Ama bırakamasa da yine istiğfara devam etmelidir. Her günahı bitirdi bir günahtan sıyrıldı, istiğfar etmelidir. Bir daha dönmemelidir ama eğer ki yine dönerse de yine istiğfar kapısı açıktır. Can boğaza gelene kadar tevbe kapısı açıktır. Ama bunun şartı şurtu var. Tevbe-i Nasol Risalesi de bu hususta çok önemli ilimler ihtiva edecek inşallah. Çünkü neden? E ben namazın kılmamış 30 sene tövbe etti. Şimdi bunun ne yapması lazım? Kazası var. Ama şimdi bazı hocalar falan diyorlar ki onlar vehabidirler. Vehabiler diyorlar ki kazası yok. Niye kazası yok? Diyor ki kılmıyorken zaten gavurdun diyor. Yeni Müslüman oldun diyor. Öyle şey olur mu ya? Kılmıyorken gavurdun diye bir şey olur mu ya? Adam imanlı adam, Müslüman adam tembellikten kılmamış. E şimdi bu adama ne lazım? Kaza borçları var. Kılması lazım. Oruç tutmadıklarının kazası var. Zekat vermediklerinin kazası var. E bu tevbenin de böyle nesi var? Şartları var. Komşunun tavuğunu çalmış. Efendim horozu yemiş. Ondan sonra. Ya sen bu senin horoz değil. Niye yiyorsun bunu? Demiş Allah'ın kuşu demiş. Karşı bahçeden bizim bahçeye uçtu demiş. <gülüyor> ya uçtu ama bu havadan inmedi ki. Karşı bahçeden geldi de bunun sahibi var şimdi sen tevbe estağfurullah tevbe estağfurullah ama gideceksin adama diyeceksin ki sizin tavuğu biz yedik ne olacak şimdi tevbe ettik adam da diyecek bana ne bundan diyeceksin ki kaç paraya helallaşıyoruz kardeşim bir tavuk kaç para al parasını iki tavuk parası al fark etmez bize hakkını helal et meselesi yani yoksa biz yedik sana ne ama senin tavuğu yedik yani şimdi burada tavuk yemişsin sana ne değil ki senin davu iç ettik daha. Burada helallik meseleleri var anladın mı şimdi? adam tevbe etmiş. Şimdi gelmiş namaz abdest, sakalı da bırakmış, sarığı da sarmış. Halep müftüsü gibi kocaman da sarık. Ne oldu Hoca efendi ne var? He ben 20 sene bir yerde çalışıyordum da oradan bayağı bir götürdüm. <gülüyor> Aa ne olacak? He tamam adam günahkar yani. Bu yolları bilmiyorken yapmış. E şimdi ben tövbe ettim, namaza başladım, sakal bıraktım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin ama kardeşim gidip patronu bulacaksın. Patronu bulacaksın diyeceksin ki ben bu kasadan şu kadar şu kadar iç ettim. Ne olacak şimdi? Bunları sana geri ödemem lazım. Ha, adam derse ki helal olsun ya sen de dönüş yapmışsın falan. Nerede öyle adam da? Derse o da kazandı, sen de kurtuldun. Ama adam derse ki gel bakalım sen. Sen ne demek istiyorsun falan. Ya kardeşim ben bunu sana hiç demesem senin zaten haberin olmayacaktı. Ben bunu dediğime göre demek iyi niyetli bir adamım ki bunu söylüyorum. Ben bunu yalan söyleyecek olsam şimdi 100 lira ben senden bana geçti. E belki 200 geçti. E kardeşim sen hiç bilmiyordun da. Ben bunu dediğime göre iyi niyetle yaklaşıyorum. Yoksa zaten bunu sen yüzünü de bilmiyordun. Niye 200 olsun? O zaman yalan demekten yine günah girerim. Böyle tövbe olur mu? Ben tövbe ediyorsam bu bu kapatmak istiyorum. Hay böyle olunca helallaşalım. Yok Ahirette görüşürüz. E böyle de kaba adamlar var yani. Şimdi bu adam ahirette görüşürüz olmaz ki. Bu adam ne yapacak? İlla ki ona onu vermeye kalkacak. Bir yalnız size bir kolaylık daha öğreteyim. Ha böyle işler yapmayın hiç. Ama şimdi tövbe etmiş adam ne yapacağım diyor. Ne yapacaksın o zaman şöyle bir de bir durum var. Adam diyor ki ben diyor gider dersem ona vurur beni diyor. Bir de böyle de bir cins cins insanlar var. Korkuyor adamdan. E ben bunu buna diyemem. Diyemesen de bir şekilde bir vesileyle, başkası aracılığıyla, kendini mesela teşhir ettirmek istemiyor, yakınıdır, akrabasıdır, şusudur, busudur. O zaman diyoruz ki bir başka adam araya korsun, dersin ki senin yanında evvelce çalışanlardan falan, böyle bir hak hukuk meselesi var, bu senin paran imiş, al bunu sana ödüyor, sen hakkını helal et diye araya aracı koyaraktan da kendini teşhir etmek istemiyorsan bu şekilde de. Mesele nedir? Hakkın ona geri dönmesidir. Ödenmesidir. Mesele budur. Ama velakin lakin adamıyla de almıyorum. Ahirete bıraktım. Helal etmiyorum falan. E bu adamın da canı çıktı korkudan. Ben ne kadar namaz kuruyorum, oruçta ibadet ediyorum. Şimdi ne olacak? Bu adamdan bunu almaz. O parayı sadaka olarak onun sevabına yazılmak üzere o almıyorsa fakirlere verirsin. Şeba da o adama gider. Ama yarın ahirette tabii o adam seninle uğraşmak hak da eğer sen gerçekten tevbe ettin, adamla helallik istedin de adam inat ettiyse Allah o zaman onu da razı eder. Nasıl razı eder? O bilir nasıl razı edeceğini. Bir de irzaül husum namazı var. Kul hakları olanlar onları razı etmek için bir namaz kılıyorsun ahirette Allah senin adına bütün ödemeyi peşin yapıyor ya. Yani. O namazı da yazarım size yakında. İrza'l husum namazı ya. Ne namazı da? Ama sen yine ödemeyeceğim diye düşünme. Ödeyebildiğini mutlaka ödeyeceksin. O namazı da ayrıyetten kılacaksın. O ayrı bir şey. O nasıl olur? Sen hakikaten tevbe ettin, dönüş yaptın. Hesabı düzelttin. O adam sana inat etti, helallık vermedi. Allah Teala da o adamın da başkalarına karşı suçu yok mu? He? O hiç o kulakları yok mu onun üzerinde? Ya bu sefer o da sıkışacak. Yarın ahirette hesap, kitap. Ondan sonra allah Teala o adama cennette bir köş gösterecek bir özel makam. Adam da mahşerde zaten dar yerde daha cennete gideceği de belli değil. Cennete gideceği belli olmayan adama cennetten bir köşe göstersen hemen atlar. Öyle. Hem de Ya Rabbi peygamberimize komşu olmayı nasip et falan hikayelerini de bırakır. Çünkü o sıkışmayı görünce aman Ya Rabbi en aşağı seviyede olsun kapağı cennete atmak nasip olsun. Çünkü neden? Öte taraftan cehennem gürlüyor, geliyor. Adam ne yapacak? Orada hesap yapamaz ki falan evliyanın yanındaki köşk falan. Ya dur bakalım şimdi girdin de mi şey yapıyor sipariş üzerine. Ondan sonra köşkü gösterir ona Mevla. O da bakar aman Rabbi bu nasıl bir köşk? Bu hangi peygamberin acaba? Mevla buyurur ki sana da nasip olabilir. Nasıl olabilir? Şu adama bir hakkın vardı helal etmedin ya. Ona helal et de. Şurayı verelim sana. Körün üstlediği bir göz Allah'a verdi iki göz. Oradan nazlanma zamanı geçti. Cehenneme girme tehlikesi var. Aman ya Rabbi helal olsun der. Zaten etmeyecek ne olacak yani? Cehennemde beraber mi yanacağız adamdan? Ondan sonra hadi cennete gidelim de ne olursa olsun hesabı. Mevla bir adam hakikaten tevbe ettiği zaman diyor bütün şahitleri kaybeder diyor. Aleyhinde bir şahit kalmaz diyor. İdâ tevbel abdü tevbetünnesûhân yazan meleklere unutturur diyor. O günahı nerede yaptı? Yaptığı yerlere unutturur diyor. Çünkü yerler de şahit olacak. Yataklar, halılar, her şey şahit. Ondan sonra görenlere de unutturur diyor. Bütün yarın ahirette çıkar adamın aleyhinde bir şahit yok. Yeter ki Nasuh Tevbesi. O kitap da çok önemli onun için. Nasuh Tevbesi'nin şartlarını yerine getirmek lazım. Evet. Aleyhi aleyhissalatü vesselam. Bu 54 farzı alını okuyun bunu devamlı. Bu e, Salahi Efendi Hazretleri. Herhalde Abdullah Salahi'si de var. Evet içeride Abdullah da yazıyor. Mübarek rahmetullah. Ben onun kendim buna ilave katmadım. Diğer kitapların derlemedir. Bu kitap sadece onun yaptığı tercümenin size Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirisidir. O bakımdan e, bu hususta çok rivayet olabilir ama ona bağlı kaldım. Bir şey katmadım. O bu hadis-i şerifleri almış şimdi. Burada okuyacağım. Yoksa ben de Nasuh Tevbesi'nde istiğfarda 300-400 hadis aldım. Ama burada birkaç hadis var. Bu zat bunları almış. Ennet mütevbetün pişman olmak tevbe yerine geçer diyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kul bir günah işledikten sonra nasıl yaptım diye pişman olsa daha estağfurullah demeden affolur diyor. Pişmanlık da tevbe yerine geçiyor. Ama... Yani sadece dilden tevbe değil kalpten de nedamet ve pişmanlık şart. Kale Aleyhisselatü Vesselam Diğer bir hadis-i şerifinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Ne buyuruyor? Et-tâibu minez-zenbi kemen Bütün hutbelerde falan hocalar hutbelerin sonunda bu okunuyor. Ne buyuruldu? Günahından tevbe eden, hiç günahı olmayan gibidir. Yani bu nasıl bir müjdedir? Adam ne kadar günahlar ettiği halde öbürü hiç günah etmediği halde diyelim günahsız yaşadığı halde bu tevbe eden diyor efendim hiç günah olmayanla aynıdır diyor. Ne büyük bir müjde ya. Demiyor ki sen ne kadar olsa da eskiden yanlışların var sen bundan bir aşağısın. Öyle demiyor. Mesela Evliyaullah içerisinde bazıları var doğuştan beri günahsız yani günah işlemeyen mübarek zatlar. Bazıları da var ki sonradan tevbe eden Bişri Hafi gibi radıyallahu anh Bişri Hâfi. sonradan tevbe nasip olan velilerden böyle sonradan tevbe nasip olanlar var başka. E şimdi Bişri Hafi Hazretleri sonradan tevbe ettiği için şundan aşağıdır diye bir rivayet var mı? Yok. Çok büyük veli olmuş. Çünkü itibar sonadır. Hatta Risale-i de. Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki Veli-i Taib, veli Masum'dan evladıdır. Bu da ne demek ya? Bir Evliya diyor doğuştan beri günahsız zikir üzere yaşamış öbürü de diyor baştan yanlış yapmış sonra tevbe etmiş ama eğer dereceleri aynı yere varmışsa ikisi eşitse yani makam olarak aynı makama gelmişler şimdi bu ikisi aynı makama gelmişse hangisi üstündür diyor sonradan tevbe eder niçin diyor baştan beri günah işlemeyenin içine ara sıra ne gelir zaten ben hiç günah işlemedim ki diye gelir ama diyor öbürü devamlı ne yapar Allah'a karşı mahcup olur utanır boynunu büker ben ne günahlar işledim eyvah diye içten içe nedamet çeker onun için tevbe eden daha Allah'a yakın olur diyor bir hadis-i şerifte ne buyuruyor et taibu habibullah günahından dönen Allah'ın sevgilisidir Sevgili ya. allah Teala tevbe edenleri çok seviyor. Kendisine yakın ediyor. Efendim, manen yakınlık efsane ediyor. Ve tevbe etmelerini bekliyor. <gülüyor> gece olduğu zaman diyor rahmet kanatlarını açar. Yoksa Allah'ın bizim gibi haşa öyle elimeli yok. Rahmetini açar. Bugün günah işleyenler şimdi bu gece tevbe etsin diye bekler ve hepsupluyor binar yarın gündüz rahmetini açar lietbu müsu. şimdi bu gece günah isteyecek olanlar tevbe etsin diye. Hiç kapıyı kapatmaz. Ta güneş batıdan doğana kadar ya da cam boğaza takılıncaya kadar. Cam boğaza geldi mi ahiretten pencere perde açıldı mı artık kesin ahireti gördüğü zaman daha tevbe etse kabul olmaz, iman da hiç kabul olmaz. Ama cam boğaza gelene kadar, gara gara gara gar gar yapana kadar tevbe kapısı açık. Evet. Yine bir hadis-i herzene buyuruyor, ''Lallahu teâlâ efrahü bitevbeti abdî'l mü'min'' Allah mü'min kullunun tevbesine çok sevinir. Ne kadar sevinir diyor, bak şimdi misal veriyor. Bir adam diyor, çölde uzun bir yolculuğa çıksa, çıkarken de devenin üstüne, çölü açmak için lazım gelecek su efendim bidonlarını da yerleştirse bu vaziyette giderken biraz dalsa bir yerde konaklasa dalsa ondan sonra bir de baksa ki deve yok ne demek deve yok? su yok ne demek su yok? hayat yok yani ölümü bekle ondan sonra ne yapsa? Biraz daha gitse sağa sola dört tarafa deveden bir eser arıyor. Daha beter ne oluyor bu sefer? Efor sarf ettikçe su ihtiyacı doğuyor. Su, tuz çıkıyor. yani Su kaybediyor. Daha beter oluyor. Aradıkça yerinde dursa belki biraz daha fazla yaşar. Hareket ettikçe tüketim fazladır. Yani, Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in başına geldi. Radıyallahu Allah, Zemzem kapalıydı çok zaman. Kuyunun yeri de kaybolmuş. Rüyada bir melek geldi ona zemzemi kaz dedi. Yerini kimse bilen yok Mekke'de o zaman. Allah Allah. Kayboldu bir ara yani. Üstü kapanmış etmiş. Seneler geçmiş. Dolmuş. Yok. Nereye üç kere görünce rüyayı anladı ki bu şeytani değil. Hem de geldi melek dedi ki şurayı kaz dedi. Tam orayı kazarken Millet gülüyordu ona bu burada. Su Mario diye. Evvelden duymuşlar ama su battı diyorlar. Kayboldu diyorlar. Ne zaman ki oradan su çıkma biraz bak kuyu eski kuyulara kadar indi baktı ki kuyu alametleri çıkınca hemen kureştiler anladılar işi dediler bu İsmail Aleyhisselam'dan kalmasıdır onu biliyorlar eskiden var. Bunda biz de Orta Asya'da Dedi ki ya neyin ortaksız bu bunu Allah bana bulduruyor. Ben hepinize vereceğim ama bunu bir yönetimi var. Siz buna haksızlık edersiniz. Birisi ağlır, eder, gasp eder. Bunu milleti mahvete paraya bağlar ya. Bunu ben yöneteceğim dedi. Allah bunu bana gösterdi. Yok efendim hakeme gideceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Mekke karıştı o zaman. Dediler kime gidelim? Dediler bir kahin kadın varmış bir yerde. O kahin kadına gideceğiz. Ta Şam'ın tepesinde. Şam Şam'lara. Her kabileden adam getirdiler, kabileler doldular, gidiyorlar. Çölün ortasında... ...Abdülmuttalib'in şeyi bitti. Suyu bitti. O kendi kabilesiyle aldığı su, öbürleri daha fazla su almışlar. Ya dedi, biraz su verin de gideceğiz, hakemliğe gidiyoruz, yolda kalıyoruz. Biraz su verin, vermediler. Bak şimdi. Ondan su istiyorlar. Kendileri çölün ortasında su vermediler ona. Halbuki Mekke'de o zaman başka kuyular vardı etrafta. ...su sıkıntısı yok evvelce... ...ama zemzem tabi göbekten çıkıyor... ...öbür türlü etrafta var... ...bu sefer ne acayip işte. ...orayı burayı dolanayım derken de... ...bütün şeyleri bit. ...onlarda su var bakıyorlar ona... ...ölsün diye ya... ...diğer kabileler... ...Kureyş'in dalları... ...kolları... ...ondan sonra... ...baktılar olmadı... ...dedi ki... ...böyle dedi dolanırsak daha çabuk öleceğiz... ...bir yerde duralım dedi... ...durdular bir yerde... Nasıl olacak dedi. Ne yapalım? Bekledikçe daha çok kuvvetten düşüyorlar. Abi o zaman öyle dedi. Allah ona ne akıl verdi. Dedi ki bakın dedi. Biz burada dedi şimdi susuzluktan ölsek dedi. Gelir hayvanlar bizi yer dedi. Parambarca ederlerdi dedi. Bunlar bizi de gömmezler dedi. Şimdi ne yapmak lazım? Şu anda gücümüz biraz var dedi. Biraz sonra daha azalacak. Biraz sonra daha azalacak. Ne yapalım dedi. Şimdi herkes kendi mezarını katsın dedi. Şimdi o arada kimmisi fazla dayanır, kimi beş dakika sonra ölür, kimi on dakika sonra ölür, kimi bir saat geç ölür. O mühim değil dedi. Şimdi herkes çukurunu kazsın dedi. Çukurun başında otursun dedi. Çünkü dedi onu onun içine atıp da üstüne toprak ötmek o kadar zor gelmez dedi. Birbirimizi kapatırız dedi. Ne akıl ya. Çünkü kuvvetimiz varken mezarı kazmak kuvvet ister dedi. Ama adam içine atmak kuvvet istemez çok dedi. Anladın mı? Böylece kuyuları herkes kazdılar ya. Ölümünü bekliyor. Ne yapacak? Öbürleri de ile ileriden durmuşlar öyle bakıl. Tam o sırada Abdülmuttalip dedi. Yahu dedi. Ama bu dedi Allah bunu reva görmez. Burada şimdi ölümümüzü bekliyoruz. Yine de dedi biz burada mezarları kazdık ama bir hareket yapalım. Allah ola ki bir su ihsan eder. Bir dolanalım derken e, o ölür mü? Efendimizin dedesi daha onun soyu gelecek. Ondan sonra tam ayağını böyle kalktığı yerden bir kuvvetli bastığı gibi bir pınar fışkırdı orada bal gibi. Allah Allah çölün ortasında. O zaman öbürleri dediler ki sen dediler bu çölün ortasındaki ayağının bastığı yere bu suyu tatlı suyu verdi. Allah o zemzemi de sana bulduran Allah biz kahini mahini bıraktık dedi. Tamam bu hak senindir. Bu işi sen yönet. Bu zemzem sana ait olsun. Dediler. Onun için hacıları suvarma işi e, Efendimizin dedelesinden Abbas'a amcası Abbas'a gelir. Hep böyle o sular mı? Sikaye denir ona. O sikaye işi Efendimizin amcalısında, amcalarında kalmış. Şimdi adam çölde. Ölümünü bekliyor ya ne yapacak? Artık tamamen bekledi bekledi diyelim. Ölmek üzere birden yine arada da dalıyor. Bir gözünü açtı baktı ki deve geldi. Su var üstünde. Adam şaşkınlığından ne dedi biliyor musun? Ya Rabbi, enta abdi ve ene Ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbim dedi yani. Şaşırdı yani ha. Yani sen benim Rabbimsin diyecek ki sen benim kulumsun, ben senin Rabbim demeye kalktı. Diyor ki bu adam o deveyi bulduğu zaman, o suyu gördüğü zaman tam ölmek üzereyken nasıl şaşırdı da böyle konuştu? Bu ne kadar memnun olursa bir günahkar adam şimdi tevbe ediyor Allah bekliyor o daha çok memnun oluyor diyor ya. Lallahu <gülüyor> teala efra'u <gülüyor> bitevbeti abdil mümin mined dâllil vacid ve minel hadis-i şerifte ne diyor? Bir adam işte kaybını bulsa o su kaybı gibi ölümle efendim e, beklerken ona kadar sevinir. Bir kadın kısır olsa ve adam da kısır olabilir. Fakat kadına daha zor geliyor bu iş hemen işte sen çocuk doğurmuyorsun falan diye Allah muhafaza et. bu millet diline dolar insanı üzerler. Çok günah şeyler bunlar. Çok günah. Şeyler. Mevla ne yazısı olur? Ne yapacak? Ama 20 sene 30 sene doğramayan var. Sonra çocuğu olan var. Böyle olduğu zaman ona kadar sevinir? Allah diyor tevbe edene ondan çok sevinir. Ya bu müjdeleri unutmayalım. Hala aleyhissalatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu "Ma min soğutine habbu Allah min soğuti Abdin müzni ta'ib Günahkar olup da tevbe eden bir kulun inleme sesinden Allah'ın daha çok sevdiği hiçbir ses olamaz Şimdi gece kalkmış günahkarım diye Tövbe ediyor geçmiş günahlarından af istiyor, inliyor. Öbürü de sesli sesli zikir yapıyor, Kur'an okuyor, tesbe ediyor. Ne diyor hadisi kutsi'de? Eniinül miznibin, ahm bu ile Allâhi minze celil müsebbihin. tesbih edenlerin sesli zikrinden günahkarların inlemesi Allah'a daha sevgilidir. Hatta bir adam benim günahım yok havasında böyle biraz kendini beğenmiş durumdaysa o diyor günahsız geçinen, devamlı itaatta olan adamın e, kendini beğenmesindense Allah o tevbe edenin inlemesini daha çok seviyor. Ya. Kullama kulu ya Rab, o Ne zaman dese ya Rabbi beni affet dese, yakulullah Allah ne buyuruyor ona? Lebbek ya abdi, Buyur kulum diyor. Kapı açık sana diyor. Sel ne dilersen iste benden diyor. En tehlikeli bazı meleket. Allah sen ne kadar günah ettin bu zamana kadar neredeydin demiyor. Diyor ona ki sen benim katımda bir melek gibisi. Benim bir meleğim neyse sana öyle değer veriyorum diyor. Sen benim kulumsun diyor. Benim üvey kulum yok Allah buyuruyor. Ya anamız babamız reddeder bizi. Allah yine reddetmez bizi ya. Ananın babanın istemediği bir işler yap. Bir tane vardı öyle halıları çalıyordu. Ya. 20 sene onu affetmedi. Ölünceye kadar eve de sokmadı çocuğunu. Çocuk sonra geldi 40-50 yaşına tövbe etti. Yok. Hiç yüzüme gelme dedi. O zaman da çocuk evden halı çalıyordu. Bünyan halıları da o zaman pahalı, kıymetli halılar vardı. 30-40 sene evvel bünyan halısı meşhur idi. O halıları çalıyordu, satıyordu. Adam da hacca ömreye gidiyordu. O ne zaman gitse o da oradan çalıyordu. Allah! Oğlu, oğlu. Onu bir reddetti. Ya 20-30 sene affetmedi onu. Ya. Ölünceye kadar da affetmedi onu ya. Anası ağlardı ne olur gelsin çocuk diye. Sokmazdı eve hiç. Şimdi bunu Allah yapar mı adama? He? Ana babanın sevmesinin bilmem nesinin sınırı vardır. O sınırı zorladığın zaman basar sana bedduayı. Böyle çok var ana baba beddua diyorlar çocuklarla. Halbuki Allah Teala hiç lanet etmiyor kulunu. Niye? Dön bana, dön bana, dön. Şimdi biz size diyoruz ki Allah bizi anamızdan babamızdan çok acır. Bunu anlayan yok. O zaman da diyor ki e niye yakıyor? Niye yakıyor oğlum mu ya? İnananı yakmıyor ki. Tevbe edeni yakmıyor ki. Dönüş yap diye. O yakacağım diye niye diyor biliyor musun? Yanmayasın diye diyor. Yani o yakacağım diye seni korkutmasa sen her, her tarafı kırar geçirirsin. Onun için yine o cehennem olmasa, şimdi o cehennemden korkmasam kim bilir ben neler yaparım. Tabii ben çok korkuyorum yani bir şey yapacağım lan dur cehennem var azap var ateş var sen dayanamazsın senin abdestin tutmaz öyle diyorum kendime hiç bilmesem ki azap var cehennem var o yapmadığımız kalmaz ya insan böyle bir varlıktır ya onun için Allah'ın yine o cehennemle korkutması da neden yine acımasından yine cömertliğinden cennette sofrayı kurmuş herkese diyor gelin buraya Vallahi ödü ila der selam. Bütün kullarımı selamet yurduna çağırıyorum Allah buyur. Şimdi bir adam bir ziyafet hazırlasa, herkesi de o ziyafete çağırsa. Ne derler ne cömert adam ya. Herkese davetiye gönderdi. O bir millet 20 30 kişiyle sınırlı. Bu herkese. Öyle ne kadar cömert adam. Başkası da yine ziyafet hazırlasa, herkese davetiye gönderse. Peşinden de altına yaysa gelmeyeni döverim. Mesela ne derler ulan bu daha cömert be. Yemeğini yemeyeni dövüyor. Başkası diyor davetiyenin altına yatsa ki gelmeyeni öldüreceğim. Bu daha cömert. İlla yedirmek istiyor yani. Anladın mı şimdi? Allah da buyuruyor ki size cennet hazırladım. Hepiniz buyurun gelin. Gelmeyeni yakacağım. Anladın mı sen şimdi? Ben bunu bu şimdi şu anda uydurmadım. ha. Kitapta var. Siz de zannediyorsun ki bu kocada esiyor böyle biraz. Klima da var falan. Öyle değil he. Kitapta var ya kardeşim Allah buyuruyor ki cennete gelmeyeni yakarım. Doğru mu? Doğru. Cennete gitmeyenlere gidecek. Cennete. Ne demek bu? E seni davet ediyorum kardeşim sen niye gelmiyorsun? Ben cömert Allah'ım, ziyafetime gelinmesini isterim, yemeğimin yenilmesini isterim. E adama gidiyorsun evinde yemek yemesen ayıp oluyor. Adam kuzu cömert insanı çok ağrına gider. Sövmek beter olur. Ya niye yemiyorsun kardeşim? Benim yemeğimi der ya, değil mi? Ene qaribun a yeminik ve şimalik ve fevki kulum ben seni sana sağından daha yakınım solundan daha yakınım üstünden daha yakınım ve qaribun min zamirik kalbik senin kalbinin içindeki en dip derin yerindeki düşüncenden bile sana daha yakınım diye ene hunaqrubu ileyhi min hablil verid bizin sana şah damarından daha yakınız ve lekad halaknal insan İnsanı yaratan biziz, hün Nefsinin ona neler vesvese verdiğini de biz bilmekteyiz nefis. Neler karıştırıyor? Bazıları diyor ki daha sen affolmasın en iyisi bir daha bütün günahlara devam et. Niye affolmayayım ya? Öşerüküm ya meleke den Allah diyor, "Ey benim meleklerim, ben sizi şahit tutuyorum. Bu kulum tevbe etti. Ben de bunu affettim." Bir hadis-i şerif tasavvür rivayet edelim. İkıvvet tesvife bir tevbe tevbeyi geciktirmekten sakının yarın tevbe ederim öbür gün tevbe ederim diyenler helak oldu tevbe demeden öldüler Aman tevbeyi geciktirmeyin Tehirde afet var ve Yakıvel guruura bir ilmilla Allah nasıl olsa acele etmez ceza vermez diye aldanmayın Çünkü neden aniden ölüm gelir ecel yazılmış sen onu bilmiyorsun ve cenne kukin ali. Cennette sizin birinize, takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakın, cehennemde ona keza. Ne demek? Şu anda ölen insan, kere adam diyorlar öldü, nasıl öldü? Diyor ki şalvarnı giyiyordu, dizine kadar geldi, öyle gitti. Ben böyle arkadaşlardan duymuşum. Bazı insan nasıl ölüyor biliyor musun? Şu durduğu yerden, ayakkabısına elini uzatırmadan ölür yani. O kadar çabuk ani ölümler, bazı canlı yayınlara bile rastlıyor. Konuşurken tak gitti. Yani sen diyor ayakkabının bağına ulaşana kadar ölebilirsin. Öldüğün anda da ya cennettesin ya cehennemdesin. Adamın biri merdivenin üstünden yuvarlandı. Yuvarlanırken canı çıktı yarı merdivende. Dibine düştüğünde cehennemdeydi. Allah. Çünkü neden? Ruh orada çıkıyor ya. O kadar hızlı gidiyor cehenneme yani. Allah Allah. Çünkü o bedene bakmaz. Beden orada cenaze işlemleri. Şey gel doktor gelecek tıp mıp Kontrol falan. Ruhta öyle bir şey yok. Ya cennete gider ya cennete. Gider. Ayakkabının bağına ulaşmaktan daha yakın cennete gitmek, cehenneme gitmek. Allah bizi cennete yakın eylesin, cehennemden uzak eylesin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar hayır yapan onu görecek. Bilin. Zerre kadar hiç görülmeyecek bir şey zannedersin. Şer yapan onun cezasını görecek. Allah'ın hilmine sığındık. Allah'ın azabından rahmetine sığındık. Gazabından rızasına sığındık. Allah'tan yine Allah'a sığındık. Allah'tan kimseye kaçamayız. Allah'tan Allah'a kaçacağız. Aman tevbe üzere 13. farzla böylece bitmiş oldu. Şimdi efendim kardeşlerimiz iki ilanım var acil olarak. Bir tanesi Hemedan Turizm'le 18 Haziran'da gidilecek ömren, ömrenin kayıtlarını soranlar oluyor. Fakat son Haziran, 1 Haziran Salı. 1 Haziran Salı günü evrak getiren pasaportunu falan getiren getirdi. 1 Haziran'dan sonraya. on zaman bana da gelip de efendim hocam şöyle biz 2 gün sonra geldik falan ben bir şey yapamayız. Bunlar muamele var. Konsoloslar biliyorsunuz 15 gün falan en az vize sürüyor. 1 Haziran Salı'ya kadar Kayıtları gelenler yetişebilir. Ondan sonra daha kayıt kabul edilmiyor. Bundan dolayı bunu size duyuruyoruz. Üzülüyoruz sonra. Duymadık diyorlar işte falan. 13 Haziran Pazar günü Saat Bunu iyi duyun. Bu ilanı herkese duyurmanızı Allah rızası rica ediyorum. 13.30'da yani 1.30'da Öğlende Abdi İpekçi Spor salonunu tuttuk. Abdi İpekçi'yi doldurur muyuz inşallah? İnşallah. He? İnşallah. Ya adamlar gittiler. Efendim bostancıyı şurayı burayı doldurdular. Ne diyorlar? İşte kadere inanma yok. Şuna lüzum yok. Buna lüzum yok. Peygamber'e aşırı apartmayın falan. Bu adamlar ufak yani oralar Abdi İpekçi'ye göre küçük. 15 bin kişi içeride alıyor. 30 bin kişiye dışarıda yer var. Ses düzeni de kurduk. İnşallah... Şimdiden duyurmaya başlayalım Herkese hanımlar da gelecek Kadınların girişi ayrı Ondan sonra bizim hoca efendiler konuşacak Ben bir buçuk saat kadar da ben sohbet edeceğim inşallah Resulullah Efendimizin hatırı için Onun sevgisine, onun hürmetine Onun anısına, onun faziletini Anlatmak üzere İnşallah ehli sünnetin Daha kalabalık olduğunu Göstermemiz için Ehli sünnet en kalabalık cemaattır Öyle 3-5 tane efendim parazite bakmayın siz. Bu millet ehli sünnettir. Ve peygamberinin hatırını çok sayar. Bu milleti ehli sünnetten kimse ayıramaz inşallah. Bu hususta bir ehli sünnet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin beyanı üzere bir e, toplantı olacaktır. İnşallah izinler alınmıştır. Efendim, 13 Haziran Pazar Abdülbekçi'de buluşacağımıza inşallah hazırlanalım. Herkese de duyuralım. Kadın, erkek, bütün cemaatlerimiz orada buluşalım. İstanbul dışından da gelenler olacak inşallah. Ruhul Furkan tefsir 14. cilt çıktı. Mübarek okuyun, amel edin inşallah. Şimdi 15 çıkıyor birazdan. 16'yı hazırlıyorum. Bitirmek üzere. Gece gündüz çalışıyorum. Tefsirle Efendi Hazretlerimizin ilimleri bunlar. Hep onun bereketi bunlar. Resulullah Efendimiz emretti bana bu tefsiri yaz buyurdu dedi. 13'ün bunu yazıyoruz buyurdu. Bunun emsali dünyada bir tefsir yazılmaz buyurdu Efendi Hazretleri. 13'ün her gün 15 dakika, 20 dakika Ruhul Furkan tefsiri okuyun. Evvelki ciltlerinizde bulundurun inşallah. İrşadül Müridin yine Efendi Hazretlerinin eseri sohbetlerinden toplanmış. Bunlar Ahıska yayınlarından çıktı. Bunu da duyuruyoruz. Efendi Hazretleri Ahıska yayınları diye bir yayın evini izin verdi, kurdurdu. Teliflerini oraya verdi. Telif haklarını. ...ve buyurdu ki bunun dışındaki basım evlerinde rızam yoktur. Tek rızası Ahıska yayınlarınadır. Dağıtımı Arifan yayınları yapıyor. Arifan'ın adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ama basım evi Ahıska yayın evidir. İnşallah okuyun, amel edin, istifade edin. sual cevaplı İslam fıkhı size son arz edildi. Çok sorulu cevap yapmak lazım. Soru-cevap akılda kalıyor. Burada da çok önemli hanımlarla ilgili bir hadsafıkı meseleleri var. Suali cevablı fıkı. Bu da yeni çıktı. Soru cevap 15-16 cilt olacak inşallah. Allah tamamını erdirsin. Yatmadan evvel mutlaka bir iki sual cevap, bir iki fıkı okuyun. Ondan sonra yatarsanız sabaha kadar ibadette yazılırsınız. Allah istifade edenlerden eylesin. Subhan <Sessizlik> Muhammedu Allahü Aleyhi ve Selamü Aleyhi ve Allah bin Naseluk al Jannah, naudu bika min Allah Na bin Naseluk al Rizaka ve al Jannah, naudu bika Allah bin Naseluk al Jannah. Fmaqarabeli hamu qabli muamel min al Nahr. Fmaqarabeli hamu qabli muamel. Allah bin Naseluk al Khidma seluk al Nabi uka Muhammed. Salla Allahu aleyhi ve sellem. Naudu min Şerif Muhammed. aleyhi ve sellem. Amin. Allahümme salli ve sellem ve barik. Ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi, el habibil alil kadri, el azimil jahi, ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Assalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Ve bunu da beraber sondaki ki sübhane rabbike, o da kitapta gördüğüm sesli cemaatle okunmasında fazilet vardır herkes efendim bu fazilet yarın ahirette en büyük ölçekle tartmak isteyen diyor meclis bittiği zaman sübhane rabbike rabbil hizeti okusun yarın ahirette herkes bir ölçekle sevabı tartacak en bol ölçek sübhane rabbikeyi sonlarında meclislerin okuyanlara verilecek inşallah onun için buyurun Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafut ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemi ilaşa rabbil nefiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem efendimiz bağımız gaza ve la rühe en vahat ne vahat misil bütün geçmişlerimizin ervahı için biz tanıyalım tanımayalım madem babamıza kadar bizi doğuran Annelerimizden babalarımızdan nenelerimizden atalarımızdan imanlı ölen müminine müminatın ervahı için el Fatiha